Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ellezine kethru ve saddu an sabilillahi adalla a'maluhum. İnkar edip insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır. İman edip, Güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir. Zalike bi ennen lezine keferu teba'un batıle ve ennen lezine amenu teba'un hakta min Rabbihim kezalike yadribu Allah'u bu böyledir. Çünkü kafirler batılar uydular. İman edenlerse Rabbleri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحر أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن منهم وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak Karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki, Allah dileseydi, onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah, onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir. Onları, kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır. Ya eyyühellezine amenü, in te ansurullaha yansur. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz. O inkârcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah, Onların yaptıklarını boşa çıkarır. Bu böyledir. Zira onlar Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْضُرُوا Peki onlar dünyada hiç dolaşmadılar mı ki daha önce yaşamış nesillerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir. ذَلِكَ آمَنُوا لَا لَهُمْ Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kâfirlerin mevlaları dostları yoktur. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُوا الَّذ۪ينَ Muhakkak ki Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kafirlerse, dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir. <gülüyor> nice şehirler vardı ki, halkı seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı. Efamen kana ala baynete min rabbih kemen zuyyina lehu suu amaleh kemen zuyyina lehu suu amaleh wetteba'u ehma Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu? مَذَلُ الْجَنَّةِ الَّذِي يُعِدَ الْمُتَّقُونِ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا اِنْ غَيْرِ آسِنْ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 Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları, ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyveyle bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ Hatta iza haracu min ilme alâ kulûbihim Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, Sahi, az önce o neler söylüyordu? Diye sorarlar. İşte Allah, onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır. <gülüyor> Hidayeti kabul edenlerin ise, Allah, Hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder. <gülüyor> Yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki? فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْ بِكَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ o halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. وَيَقُولُ <gülüyor> فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معرو İman edenler keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de içinde savaşma emri zikredilince kalplerinde hastalık bulunanların ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi. Boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen, itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde, Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. فَهَلْ Demek ki, ey münafıklar! Siz, iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız. اُلَا işte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var? Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşünmüştür. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demişlerdi. Halbuki Allah, Onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir. Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler onların yüzlerine, sırtlarına, vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak? Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kimleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ Kendileri inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler, ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir. Ya eyyühellezine amanu. اَطِيعُ <Sessizlik> Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve saddu عَنْ sabilillahi اللّٰهِ ثُمَّ <gülüyor> Kendileri inkar edip, insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah, Onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin de sizler daha üstün durumdayken zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez. Emeklerinize zayi etmez. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِذٌ وَلَهُمْ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de Mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder dayatırdınız. O zaman da Allah bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. <gülüyor>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 Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa, ancak kendine cimrilik eder. Müstahini, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa, sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, O, yerinize başka bir millet getirir de, ''Onlar sizin gibi hayırsız olmazlar.''